Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete'de konuklarımız, konuğumuz var. Biraz önce konuklarımız diye anons ettim ama Derya Bayram'la beraberiz. Uluslararası... Çağlar Güneşler hocam. <gülüyor> ha, öyle mi? Da beraberiz evet. Pardon. Özür dilerim. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği kampanyası büyük bir iş kazaları kader değildir. İşçi ölümlerini durduralım kampanyası. Bunu epey de, de devam ediyor. Biz de Mustafa aracılığıyla da biraz e, izledik programcı dostumuz Mustafa Eren aracılığıyla ama e, yani büyük bir e, kampanya olarak da mecliste sonunda işçi ölümlerini durduralım kampanyası yüz bini aşkın imza toplayarak bir Basın açıklaması yaptınız. Burada tabii ki bu aşamaya ulaştı. Şimdi bunu bize biraz anlatır mısınız lütfen? Ee, evet. Bey. Önemli bir kampanya bu. Yaklaşık 8 ay önce başladık. Ee, çok boyutlu bir biçimde sürdürdük bu kampanyayı. Ee, başta bu kampanyaya katılan derneğimiz aktivisti e, yüzlerce işçiyi bu konuda bilinçlendiren, bu konunun kapsamı, mahiyeti konusunda onları e, bilgilendiren çalışmalar yaptık. Hep birlikte yaptık daha doğrusu. İş yerlerinden e, gelen talepler doğrultusunda bir çerçeve belirledik ve bu çerçeve üzerinden bir konuyu nasıl ele almamız gerekir, hangi talepleri yükseltmemiz gerekir noktasında bir çalışma yürüttük ve bu çalışmanın ardından e, bu kampanyayı, Alanlara taşıdık, iş yerlerine, işçi mahallelerine, kent meydanlarına e, imza kampanyası şeklinde taşıdık ve binlerce imza topladık ama tek boyutu dediğim gibi e, imza toplamak değildi. Eğitim çalışmaları, iş kazası geçiren e, ve iş kazalarında yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle olan e, görüşmeler, iş kazaları geçiren işçilere... ...hakları konusunda ne yapabilecekleri konusunda fikirler veren çalışmalar. Onların da bu kampanyanın birer parçası olmasını sağlayan çalışmalarla yürüdü bu kampanya. Nihayetinde yapmaya çalıştığımız şey artık işçiler için çok kronik bir sorun haline gelen... ...iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunun daha fazla, daha geniş kesimler tarafından duyulması bu konuda bilinenin çok ötesinde bir durumun söz konusu olduğunun anlaşılması, kavranılması ve bu duruma maruz kalan işçilerin de örgütlenmesi ve bu örgütlülükleriyle kendi durumlarına müdahale etmesini sağlamaktı. Ve bunda da önemli bir yol kat ettik açıkçası. Evet bu epey yıllardan beri biz de İmkan buldukça bu konuya değinen evet. programlar üzerinde çalışıyoruz ama yine de rakamları bir tekrarlamakta fayda var. Yani işçi ölümleri deyince böyle basit bir şey gibi geliyor. Bir istatistiksel evet. şeyden ibaret gibi geliyor ama çok ağır bir durum var. yani Şimdi özellikle Türkiye açısından bu durum son derece ağır. Çünkü Türkiye iç kazalarında ölüm konusunda dünyada... Üçüncü sırada, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Daha geçen ay 128 işçiyi iş kazalarında yitirdik. Ee, bu oran yıllar iç, içerisinde son derece arttı aslına bakarsanız. Ee, buna da özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Ee, örneğin 2003 yılında e, iş kazalarında ölen işçi sayısı 810 iken... 2011 yılında bu sayı 1563'e kadar çıktı yani bu yıl daha sonlanmadı ama 1145'e aşkın işçi şu ana kadar iş kazalarında yaşamını yitirmiş durumda bu inanılmaz rakamlar yani her ay ortalama yüzün üzerinde insan evet her ay yüzün üzerinde denen Türkiye'de da ölüyor. Yani bunlar aileler için tabii ağır bir çok ağır bir dayanılması, katlanılması neredeyse imkansız bir acı getiriyor değil mi? Muazzam bir travma tabii ki. Yani yani zaten sevdiklerini yitirmenin acısı tarif edilemez ama bunun yanında sonuçta yaşamlarını, emek güçlerini satarak sürdürme dışında başka seçeneği olmayan evet. aileler için bu aynı zamanda çok ciddi bir yaşamsal yıkım anlamına da geliyor. Ki bunların arasında çocuklar, göçmenler ve kadınlar da oldukça fazla sayıda var galiba. Çok önemli. Için. Evet, mesela geçen ay 128 işçi öldü Türkiye'de iş kazalarında. Bunlardan beşi göçmen işçiydi. Dördü Suriyeli, biri Çinli bu işçilerden. Yine beş tanesi de çocuk işçi yani 18 yaş altında işçilerdi. Bu 128 işçinin beş tanesi de çocuk işçiydi. Yani bir aydaki rakamlar bile bunu ifade ediyor. Sek Çok özür dilerim. Affedersiniz. Bu devam edin lütfen. Gel. Geçmiş oldum sözünüzü. Yok şunu söylemek istedim. Yani tabi bunu rakamlarla ifade ediyoruz. Rakamlar e, belli bir etki yaratıyor ama neticede rakamların dili soğuk yine de. Evet. Yani e, bunu yaşayan e, işçilerin ya, nasıl bu, bu durumda olduklarına bakarsak çok daha fazla e, durumu kavrayabiliyoruz. Mesela geçen ay ölen işçilerden e, mesela çocuk işçilerden biri Gaziantep'te 14 yaşında oluyordu. E, öldü yani iki işçi tekstil atölyesinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bunlardan biri 17 yaşındaydı, diğeri de 14 yaşındaydı. Evet. Yine bir önceki ay mesela yaşamını yitiren işçilerden biri Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde 13 yaşındaki Emine Emine günlük 10 lira karşılığında tekstil atölyesinde çalışmak durumundaydı ve tekstil atölyesinde meydana gelen bir kazada yaşamını yitirdi. Yani 13 yaşında ...günlüğü on liradan çalışmak zorunda kalan e, işçilerin durumundan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Evet ve günde üç kişiden fazla her gün her alan gün üç gün üç kişiden fazla ölüyor aralarında çocuklarında oldu. Evet çok büyük bir trajik bir durumdan bahsediyorsunuz. Peki evet. sorumluluğu ne? Sen bir şey mi soracaktım? Bir şey soracaktım. Yani ben... örnek iki tane örne iki örnek Hı -hı. verdiniz. Bu iki örnek de tekstil alanından. Yani evet. bir alanlarla alakalı bir dağılım var mı? Ya da şu alanda daha fazla şey var mıdır diye konuşabilmek mümkün Hı -hı. Mesela Hı -hı. biz geçtiğimiz hafta içerisinde Bangladeş'teki tekstil işçileri Hı -hı. için başlatılan bir kampanyadan bahsetmiştik. Evet. Eyvah giysime kan bulaştı. Evet. Türkiye'de de başlamıştı bu kampanya imza Hı -hı. verebilmek halen mümkün. Bunu sektörel bazda Türkiye'de görebilmemiz mümkün mü? Hangi sektörlerde işçi ölümlerinin sayısı daha muazzam oranlarda? Yani şimdi şöyle resmi rakamlarda mesela madencilik alanındaki işçi ölümleri daha çok görünüyor ama biliyorsunuz Türkiye'de kayıt dışı istihdam da çok fazla ve bunun en önde geldiği alan inşaat. Aslında gerçek rakamlarda inşaattaki işçi ölümlerinin sayısı çok daha fazla. <Gülüyor> Bunun da belli sebepleri var tabii ki yani biliyorsunuz birkaç gün önce Türkiye'de büyüme oranları açıklandı, açıklandı. tekrar son üçüncü çeyreğin büyüme oranları açıklandı ve işte bunlar mutlulukla ifade edildi yüzde dört nokta dört üçüncü çeyreğin büyüme oranı ama bu büyümenin aslında bir bedeli var yani bu bedeli de biz iş kazalarında ortaya çıkan tablodan rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. İşte son 10 yıllık tabloda iş kazalarının nasıl bir Türkiye büyüme ekonomisi büyüme yaşadıysa, işte 17. büyük ekonomi 26. sıradan 17. büyük ekonomi haline geldi diye başbakan övünüyor. Herkes övünüyor bunda yani hükümettekiler vesaire. Ama bunun bedelini işçiler ödedi. Yani en net örneği de en çarpıcı yeri de bunun iş kazaları. İş kazaları bunun sonucu olarak. İki katına çıkmış durumda 2003 yılında. Evet. Evet, Sürekli bir tüketim. Bir de çevre Evet. yani doğanın uğradı Evet. Yıkımda bunun görünmeyen pek üzerinde konuşulmayan en ağır bedellerinden biri de bu oluyor bu büyümenin. Yani. Elbette birlikte işliyor aslında birlikte. bu süreç. Yani şu da mesela tipik bir örnek olabilir buna. Geçenlerde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş kazası meydana geldi. DHL işçileri 60 işçi yaralandı. Ee, o kazada bir boya fabrikasının atıkları söz atıkları yüzünden kimyasal zehirlenmeye evet, maruz kaldılar. Evet. Daha sonra da o işte hem 60 işçi hastaneye kaldırıldı. Ardından da o tahribatı önlemek için işte Ortaya çıkan kimyasal atıklar işte o civardaki bir dereye deşarj edildi. Oranın temizlenmesi sırasında böyle bir yola gidildi. Bu da sürecin birlikte işlediğini yani işçi ölümlerinin, iş kazalarının, çevre tahribatının birbirinden o kadar da ayrılmaz olduğunu gösteriyor. Evet ve üstelik de katlanarak artıyor çünkü aynı aile, ailelerini kaybeden yani kocalarını mesela kaybeden işçi aileleri aynı zamanda da bedenlerine zehirlerin girmesiyle de ayrı bir ikinci bir ömürlerinin kısalması ve çok ayrı bir çevre sağlık tahribatına da uğruyorlar Tabii bu çifte artık bir şeyden bahsetmek hmm. mümkün peki biraz şeyden bahsedebilir miyiz Çağlar Bey yani inşaat sektörde en çok olduğunu biraz önce söyledik. Buradaki sorumluluk yani bir şirketlerin bu işte merdiven altı denen ve şey ekonomi, kayıt dışı ekonomi denen yerde çalışan taşeron durumları var. Bir de buna hükümetin de gevşek şeylerle göz yumması gibi bir durum mu var? Nasıl sorumluluğu nerede arıyoruz ve nasıl gidereceğiz? Ee, sorumluluk bu saydıklarınızın bütününde var yani aslında tabi bunu da aşan bir yani üretim biçiminin kendi yapısından kaynaklanan evet. nedenler de var ama doğrudan sorunları yaşadığımızda karşımızda gördüğümüz muhataplar bunlar görünüyor. Evet yani bu tarz bir büyüme yani işçilere uzun çalışma saatleri boyunca çalıştıran işçilere aslında alınabilecek önlemleri almadıkları yüzünden iş kazaları yaşatan bir üretim yapısı var bugün özellikle de Türkiye'de. Buraya bir yoğunlaşmak gerekiyor ama bir de bunun işte bunu destekleyen bir arka plan var. Şimdi bu konuda çok önemli yasal boşluklar vardı. Bu hep dile getiriliyordu. Hükümette nihayetinde bir adım atma gereği duydu bu konuda. Bu adım atmasının ardından yeni bir yasa çıkardı yani iş güvenliği yasası adı altında. Bu yasadaki hükümlerin uygulanması bunlar, bunlar çok kısıtlı işçiler lehine birtakım maddeler vardı çok kısıtlı da olsa ama bunların uygulanması bile yaşama geçirilmekte zorluklarla karşılaşıyor. Örneğin daha geçenlerde Ağustos ayında bu yasanın önemli hükümlerinin yaşama geçmesi için belli bir süre tanınmıştı. Onun ertelenmesine karar verildi. Bir türlü hayata geçirilemiyor. Mesela 50 e, işçinin altında e, işçi çalıştıran hı hı. ki bunlar Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %80'ine yani, tekabül eder. Şey. E, buralarda işte iş güvenliği kurullarının oluşması tekrar ertelendi. Yani en önemli hükümler bile ertelenmek e, durumuyla e, ...yaşama geçirilmiyor. Niye yani, erteleniyor? Mesela orada gösterilen bahane... ...iş güvenli uzmanlarının... ...yeterli sayıda olamaması... ...yani yeterli altyapının... ...hazırlanmamış olması bahane gösterildi buna. Aslında bakarsanız... ...tabii bunun altında... ...o işletme sahiplerinin yani patronların... ...kafasında iş, iş kazasının... ...iş kazalarını önleyecek... ...tedbirlerin önemli bir... ...maliyet unsuru olarak görülmesi var... Yani işte o büyüme rakamları zaten o maliyet unsuru olarak görünen ama işçide büyük yıkım tahribat yaratan şeylerin bir kenara konmasıyla oluşuyor aslında. Bunlardan biri de iş kazaları konusunda alınabilecek önlemlerin alınmaması. Şunu ilave etmek gerekir mesela Faruk Çelik bile çalışma bakanı söz konusu iş kazalarının %98'inin aslında önlenebilir olduğunu söyledi. Yani bu bundan daha ağır bir itiraf o. Yani bir çeşit dışsallaştırma denilen şeyden bahsediyoruz herhalde ekonomide. Yani maliyetlere bu insan hayatıyla ilgili güvenliği, doğru haysiyetli bir yaşama tarzının, çalışma koşullarının yaratılmasını aslında maliyeti artırıcı bir dış faktör olarak bakmanın yani Ana çarpıklıklardan birinin bu olduğu söyleniyor uzun zamandan beri. Bizim de okuduğumuz ne diyorsunuz buna? Bütünüyle doğru yani elbette bir maliyet unsuru olarak bakılıyor. Yani o kadar açgözlü bir sermaye büyütme iştahı içerisinde ki Türkiye'deki Patronlar sınıfının önemli bir bölümü aslında hepsi ee, özellikle de son 10 yılda sermayesini büyüten kesimler e, bunu bu yolla gerçekleştirdiler. Yani vahşi bir saldırıyla gerçekleştirdiler. İşte esnek üretimin arttırılması, esnek çalışmanın arttırılması, e, işte taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması e, bütün bunlar e, örgütlenmenin önüne devasa engeller konulmasıyla birlikte işledi. Örgütsüzleşen çalışma yaşamı bütünüyle patronların belirlediği koşullar altında şekillenen işçi, işçilerde iş kazaları dahil çok önemli kronik sorunlar yaşadılar. Daha doğrusu bu sorunların etkisi çok daha fazla arttı işçiler üzerinde. Evet. evet bu çok müthiş önemli yani Türkiye'nin ve bütün dünyanın da muhtemelen evet. en temel e, sorunundan bahsediyoruz yani bunun böyle gitmesine imkan olmadı dünyada çok çeşitli yerlerinden özellikle işte Bangladeş gibi gelişme yolunda diye tabir edilen ülkelerdeki çalışma şartlarının korkunçluğundan çıkan yangınlarda binin üzerinde insanın bir tek binada öldüğü evet. gibi Akıl çok şeyler. trajik ama yani e, hani ben işin başka bir boyutunu göstermek adına da bir örnek vermek istiyorum. Hep akla tabi Bangladeşçi'nin Türkiye gibi örnekler geliyor ama e, mesela İsveç'te de yılda e, iş kazalarında ölen işçi sayısı 60 ortalama. Öyle yani mi? ki İsveç'teki çalışma koşullarının daha başka olduğu tahayyül edilir şüphesiz de öyledir. Ee, ama oralarda da iş kazalarında ölen insan mi? sayısı evet ya mesela İsveç'te e, yılda üstelik yani 60 ortalama 60 civarında işçi iş kazalarında ölüyor 1400 civarında işçi de meslek hastalıklarından kaynaklı olarak yılda e, ölüyor 1400 işçi dolayısıyla bu aslında sadece Az gelişmiş ülkelere ya da ekonomisi az gelişmiş ülkelere özgü bir durum da değil. Yani üretim biçiminin yapısal özelliklerinden kaynaklanan bir durum. Ama elbette özellikle tabii kıta Avrupa'sında geçmişteki işçi hareketlerinin mücadeleleri sonucu elde edilmiş bir takım haklar var. Ve işçilerin bu konulardaki duyarlılığı, bilinç düzeyi son derece yüksek. Yani buralardaki rakamlar daha çarpıcı ama bunun altında yatan sebep oralardaki işçilerin özellikle geçmiş işçi kuşaklarının yürüttükleri mücadeleler sonucu elde ettikleri haklar ve o hak ve bilinç düzeyi yani sınıf bilincinin yüksekliği e, bu konularda rakamların azalmasını sağlayan temel faktör ama asla oralarda da bu sayı <gülüyor> sıfıra inmiş falan değil. Çok Yok, önemli evet. yine 60 işçi az değildir İsveç'in. E ama gibi. şöyle bir durum olabilir mi? Meslek kaynaklı hastalıklardan bahsettiniz. Görünürlüğü belki İsveç'te daha yoğun, daha görünür ve net olabilir diye düşündüm. Yani Türkiye'de baktığınız zaman aklı mesela bir maden işçisini getirelim. Bu maden işçisi emekli olduktan sonra çalışma şarkıları ...kartlarında edindiği durumdan ötürü... ...bir hastalık... ...sahibi oluyor. Hı. Bu hastalıktan öldüğü zaman... ...yine bu bizim bu envanterin... O ...ölüm envanterinin aslında... Hı. ...belki uygun olmayacak bir tabirle söylemek Hı. gerekirse... ...o listenin içerisine girilebiliyor mu? Bunlar görünebiliyor mu? Şimdi... Evet, tam da dediğiniz gibi bir fark da var burada. Yani meslek hastalıkları konusunda Türkiye'de tanımlanan meslek hastalığı sayısı son derece az. Yani evet. 50 civarında tanımlanmış. Mesela e, kanserlerle meslek hastalıkları arasında henüz ilişki kurulmuş değil Türkiye'deki mevzuatta. Topu topu 3 tane meslek hastalıkları hastanesi var Türkiye'de. Yani zaten pek çok meslek hastalığı tanım içerisine bile girmiyor. Yani meslek hastalığı olarak aslında... ...yapılan işten kaynaklandığı halde meslek hastalığı olarak nitelenmiyor. Bu konuda da önemli bir mevzuat boşluğu var. Yani yapılması gerekenler fazla. Evet, oralarda meslek hastalığı olarak tanımlandığı için sayıyı net bir biçimde görebiliyoruz. Ama işte sonuçta İsveç'te de yılda ortalama 1400 işçi meslek hastalıklarından kaynaklı olarak yaşamını yitiriyor. Peki biterken de yani birkaç dakikamız kaldı... Bu mücadele biçimini mecliste yaptığınız şeyleri ve alınan sonuçları da biraz konu. Çünkü asıl üzerinde durmamız gereken noktalardan biri de bu herhalde. Evet yani şimdi bunlar bir takım biz bunları somut talepler haline getirdik. Ve bu talepleri talepler için imza topladık ve bu imzaları bu taleplerle birlikte meclise ilettik. Bu talepler önemli kısa bir süre kaldığını biliyorum ama yine de söylemek tabii isterim. Tabii. Mesela iş sağlığı ve güvenliği kurulları var ama bunların tüm iş yerlerinde kurulması gerekiyor. Ve bunun işçiler yönetiminde bu kurulların devam etmesi gerekir. Ve bu kurullarda yer alan işçilerin işten atılmasının yasaklanması gerekir. Bu birinci talebimiz. Bir başka talebimiz iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin... ...sendikaların ve meslek kurumlarının denetiminde bir kamu fonu tarafından karşılanması gerektiğini e, söylüyoruz. E, gerekli önlemleri almayan denetimleri engelleyen patronlara ağır para cezaları ama para cezası yetmez çünkü... E, bu işin hapis cezalarıyla da pekişmesi gerekiyor ciddi hapis cezalarının verilmesi gerekiyor zaten kurulu oluşturmayan patronlara da 2000 bin lira gibi yadır yani gibi idari para cezaları veriliyor dokunur dokunulur bir evet. yine yani gerekli önlemler alınmadığında işçilerin topluca üretimi durdurmalarının yasal hale gelmesi gerekiyor ve ağır tehlikeli işlerde gece vardiyalarının mutlaka yasaklanması gerekiyor. Ee, ve bütün bunları aslında pekiştiren birleşen bir taleple de e, bitiriyoruz bunu ücretler yükseltilsin iş saatleri kısaltılsın diyoruz çünkü aslında bütün diğerlerinin Tabii. temelinde bu, bu var. yatıyor değil evet. mi? Yani bu kampanyayı siz dernek olarak mı yürüttünüz? Bir kez daha derneğin de, dernek evet. hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Tabii bu kampanyayı Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği'nin üyesi, işçi aktivistler hep birlikte yürüttüler, birlikte yürüttük. Yüzlerce işçi aktivistimizle, binlerce işçiye ulaştık bu kampanya süresince. Bu imzalar tek tek işçilere, bu talepler anlatılarak, durum anlatılarak ve onların yaşadıklarından kaynaklı sonuçlar onlardan alınarak bu imzalar alındı işçilerden ve meclise ulaştırdık. Yine bir şey eklemek isterim. Bu hafta sonu biz bu kampanyanın son etkinliği olarak bir petrol iş genel, genel merkezinde bir etkinlik düzenliyoruz. Yani kampanyayı sonlandıran bir etkinlik yapacağız pazar günü saat 2'de. Bu etkinlikte de bütün bu kampanyanın sonuçlarını ortaya koyan bir çalışma yapıyoruz. Evet, yani çok zorlu bir iş yapmaktasınız ama mücadele edildiği zaman da hakların alınabildiği tarihin bize gösterdiği en önemli derslerden biri. Evet, en önemlisi. Birincisi önemli. değilse eğer, evet. O yüzden çok başarılar dileriz. Yani bu konulardaki her zaman ve gelişmeleri açık radyo mikrofonlarından da dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz çok. Biz de çok teşekkür ederiz Uluslararası İşçi Deneyişmesi Derneği olarak. Çağlar Güneşler çok teşekkürler. Açık Gazete